Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı Ümit Altaş'la ayın hukuk olaylarını Hukuk bilançosunu, hukuk güvenliği bilançosunu konuşacağız. Evet, e, Ümitciğim bu, bu ayın geçtiğimiz ayın programı e, çok mu yoğundu? ya <gülüyor> i̇lk, ilk önce Açık Radyo dinleyicilerinin hepsine e, merhaba demek isterim. E, evet gerçekten de bir önce bir önceki aya göre daha yoğundu. Ama e, programımızı yakından takip eden dinleyicilerimiz e, yani Bilecektir ki bu sadece ay sonunda yaptığımız bu bilanço hesabında kullanmak zorunda olduğumuz bir cümle değil. E, gerçekten böyle olduğu için kullanıyoruz. Hani bizim e, artık yerleşmiş bir cümlemiz olduğundan dolayı ama gerçekten de e, ülkede hukuk gündemi hep bir önceki aya göre çok çok daha yoğun oluyor. Ve e, her seferinde belki birkaç program ayırmamız gereken gündem başlıkları. E, aylara yayılmaya başlamıyor. Hemen çok fazla uzatmadan süreyi de biraz tasarruflu kullanabilmek için e, hemen başladım çünkü Mayıs ayı da, e, özellikle belli başlıklarda ileriki dönemlere ilişkin e, hukuk politikasına e, dair endişeler yaratan gelişmeler yaşandı. Bunlardan bir tanesi e, hatırlayacaksınız e, ciddi bir fikri takipte bulunmuştuk. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fida'nın Anayasa Mahkemesi üyeliğini Atanması sürecinde ee, ve şimdi ona benzer yine e, bir e, durumla karşı karşıyayız. Bu sefer e, tabii yani yine dengeler ve yine anayasa mahkemesi gündemi Mayıs ayında belirmeye başladı. Bir sonraki aylarda da zannedersem birkaç kez daha konuşacağız. İçişleri Bakanı yardımcısı Muhterem İnce. Ee, şimdi Muhterem İnce'yi e, çoğu kişi belirli. Belki açık radyo dinleyicileri de bilmiyor olabilir. Kendisi aynı zamanda ilim Yayma Vakfı kurucuları arasında ve uzun dönemdir de İçişleri Bakan yardımcılığı yapıyor. Şimdi İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Sayıştay üyeliğine aday oldu. Bu üyeliğinin perde arkasında İnce'nin Sayıştay üye kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atama hesabı olduğu iddia ediliyor. Ee, i̇nce kaymakamlıktan gelen bir bürokrat. Ee, şimdi tabii ki bu aşamadan sonra da Sayıştay Genel Kurulu e, seçim yaptı ve bu e, seçimde de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, gönderilecek e, dört aday belirlemesi gerekiyordu. E, biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra ne ilişkin değişiklikler yapılmıştı. E, bu değişiklik kapsamında dört aday gönderecek. Bu dört aday e, arasından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon toplanacak. Bu adayları ikiye düşürecek ve sonrasında genel kurul iki adaydan birini atacak. E, işte Sayıştay genel kurulunda Muhterem İnce e, yapılan seçimde en çok oyu alan aday oldu. E, tabii burada şimdi o zaman bunun bir iddia olmaktan öte... Ee, Muhterem İnce'nin e, Anayasa Mahkemesi üyeliğine doğru gittiğine daire de artık e, somut bir noktaya doğru gidiyor gözüküyor. Şimdi bu atama 6 Ekim öncesinde yapılması gerekiyor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden e, aday olacak için çıkması gerekiyor. Çünkü 2010 yılından itibaren dan atanan Hicabi Dursun'un görev süresi 6 Ekim 2022'de yaş haddinden bitiyor. Yani e, yaş hattinden emekli olacak Hicabi Dursun. Hicabi Dursun 15 üyeli anayasa mahkemesinde de e, hatırlayacaksınız zaman zaman muhalif kararlara imza atan üyeler arasında yer alıyor. E, biliyorum hani hoş bir durum değil tabii ki bir e, yüksek mahkeme içerisinde sürekli bir dengeden bahsetmek ama bu denge e, şöyle söyleyebiliriz. Gerçekten artık gözle görülür bir noktaya gelmiş. E, kararlarda çok önemli. Kararlarda karşılıklı iki blok muhalif üyeler ve daha iktidara yakın üyeler şeklinde tanımlamalar yapılıyor. Biraz da hatırlayalım neden Muharrem İnce adım adım anayasa mahkemesi üyeliğine gidiyor diyoruz. Daha önce iki tane somut örnek var karşımıza. Bir tanesi en başta söylediğim gibi İrfan Fidan'dım. İrfan Fidan'ı kısaca hatırlayalım. Savcı Fidan ilk önce yargıta üyeliğine atanmıştı. Ee, görevinin daha dördüncü günüydü. Dördüncü gününde e, yerleşmiş bütün teamüllerine aksine dört günlük bir yargıta üyesi AYM adaylığına başvurmuş ve sonrasında çok daha şaşırtıcı bir şekilde en çok oyu alan e, üye olmuş ve 2021'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanmıştı. Aslında e, buna ilişkin yani hukuk alanını e, dolandırarak kendine yakın kişileri yüksek mahkemeye atımı e, durumu Abdullah Gül döneminde de e, görülmüştü. Orada hatırlayacaksınız Alparslan Altan e, 2010 yılında e, Abdullah Gül döneminde e, Anayasa Mahkemesi raporatörüydü. Üçlü kararnameyle önce Denizcilik Müsteşar yardımcısı olarak atandı. Sonrasında da Abdullah Gül tarafından yüksek bürokrat kadrosundan Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanmıştı. Tabii 15 Temmuz sonrasında da e, ihraç edildi anayasa mahkemesi üyeliğinden. E, belli ki sonraki ayları e, anayasa mahkemesindeki bu dengeleri e, ondan sonra İçişleri bakan yardımcısı olan muhterem İnce'nin anayasa mahkemesi e, üyesi olup olamayacağını yakından takip edeceğiz ve yine konuşacağız gibi gözüküyor işte Mayıs ayının sonraki aylara devrettiği gündemlerden bir tanesiydi. Tabi son gün son dakika e, Bugün yayınlanan yani programımızın yayınlanacağı e, Perşembe günü bugün yayınlanan resmi gazeteyle Akın Gürlek Adalet Bakanı yardımcısı oldu. E, Tabi Akın Gürlek'e yakından e, tanımayanlar olabilir e, açık radyo dinleyiciler arasında. Kısaca bir e, hatırlatma yapalım. Belki öncesinde de şeyi söylemek lazım. Evet. Adalet Bakanı'nın dört tane yardımcısı var. E, bu dört yardımcısından birisi oldu Akın Gürlek. E, diğer yardımcılarından birisinin de Hasan Yılmaz, e, o da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı vekili olarak görev yapıyordu. E, o kişinin de Osman Kavala davasını açan savcı olduğunu vurgulamak gerekiyor. Şimdi Akın e, Gürlek'i hatırlamamızda fayda var açık halde dinleyicilerinden hatırlamayanlar için. E, kısaca anlatalım. E, Akın Gürlek tartışmalı davaların hakimi. E, Selahattin Demirtaş'tan Canan Kaftancıoğlu, Can Dündar'ın gayrimenkullerine el koyma e, kararıyla beraber Türkiye Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur, Fincancı'nın, Sözcü Gazetesi yazarlarının, Çihadeli Avukatlarının e, ve Enis Berberoğlu kararlarının altında imzası olan bir hakim Akın Gürlük. fakat. Ee, yine e, en yakın dönemde de Gezi davası tutuklarına ilişkin e, yapılan itirazda da bu hakimin başkanı olduğu İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi bakmış ve reddetmişti. E, bunu da hatırlatmış olalım ama en önemli olay e, Akın e, Kürlek Akın dendiğinde e, ilk aklı gelen tabi Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan hakim. E, manşeti olacaktır herhalde. Hatırlayacaksınız Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararını e, Akın Gürlek uygulamamıştı. E, sonrasında Kılıçdaroğlu'nun e, yeni Zekeriya, Zekeriya Özümüz e, şeklinde açıklaması gelmişti Akın Gürlek hakkında. Gürlek bu ifade için 75 bin civarında bir tazminat davası açmış fakat davayı kaybetmişti. E, Tabi Akın Gürley'in bu Anayasa Mahkemesi'ni e, uygulamama kararı e, bir anlamda HSK açısından da önemli bir döneme noktasıydı. Çünkü HSK e, kendi ilkesini ihlal etmişti e, Akın Gürlekli ilgili olarak. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nde ihlale neden olan hakimin terfi edemeyeceğine ilişkin bir ilke kararı var. Evet. İşte bu ilke kararına rağmen Akın Gürlek Anayasa Mahkemesi'ni ihlale neden olan bir karar vermiş olmasına ve bu kararı uygulamamış olmasına rağmen HSK tarafından birinci sınıf hakimi olarak terk ettirilmiştir. Burada Ümitçim bir şey söylemek belki de önemli. Ee, sesim geliyor mu acaba? Aa, evet. Şimdi Akın Gürlek verdiği bu kararlarla ilgili e, çok önemli e, hukuk güvenliği açısından çok önemli sonuçlar doğuran e, kararlara imza attı ve e, etkili oldu. Ama e, İlginc olan e, yönü de şu: İlk defa Süleyman der ve e, Selahattin Emirtaşlıcı acizanın İstanbul 26 acizanın heyetlerinden birinde ikat vermişti. 37 acizan mahkemesine gitti ve 37 acizan mahkemesinde e, Efendim. E, Çağdeli e, avukatların e, davada karara imzalattı. Yine 37 ağır ceza mahkemesine düşen e, veya düşürülen mahkemesinde verdi. Ardından e, yine ihtiyaç üzere olmalı ki e, Akın Gürlek e, 14 ağır ceza mahkemesine gitti ve işte orada Enis Berberoğlu kararları, işte Can Dündar'la ilgili e, nihai kararlar. Hatta Kran davasının son kararları ki evet birçok mahkumiyet var orada cinayete karışan e, e, sanıklarla ilgili. Ama bunların hangilerine cezalar verilip hangilerinin zaman aşımıyla düştüğü veyahut da suç vasfı açısından çok küçük cezalarla cezalandırıldığı konusu daha sonra tartışılacak. Ve nihayet de sizin söylediğiniz gibi 13 ağır cezanın verdiği tutuklama kararları ki e, Gezi davasıyla ilgili 30 ağır cezadan 13 ağır cezaya gelmesi, 13 ağır cezanın verdiği tutuklama veya tutuklamanın devamı kararlarıyla ilgili itiraz merciği olan 14 ağır cezanın da Akın Gürley'in sonradan e, görev yaptığı mahkeme olması e, hakikaten e, Akın Gürley'in ihtiyaç olan yerlere gönderilen yargıç, e, görev adamı yargıç olduğu konusundaki gözlemimizi e, doğruluyor. E, çok haklısınız Bahri Bey. İşte, e, söylediğiniz bu tespiti şimdi tabii daha endişe verici olan bir durum artık Adalet Bakanı yardımcısı. Akın Gürlük. Bu kadar tartışmalı bir sicili sahip olan bir hukukçu, bir hakim ne yazık ki adım adım artık gelinen noktada Adalet Bakanı Yardımcısı olarak bugün Cumhurbaşkanı tarafından atandım. Peki eski bakan yardımcısı Uğurhan Kuş mu oldu derseniz o da Cumhurbaşkanlığı kararıyla Danıştay üyeliğini seçildi. Ee, diğer yine 3 tane e, boş olan danışta üyeliğine HSK tarafından eski Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Tüfençi, e, yine Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı ve Ankara İdare Mahkemesi hakimleri seçildi. Tabii bu mayıs ayında özellikle Anayasa Mahkemesi'ne e, İçişleri Bakan Yardımcısının e, aday olacağı şey e, üye olarak e, atanabileceği e, i̇ddiaları ki bu genel kurulda en çok oyu alması şimdi Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Ondan sonra bu kadar e, tartışmalı bir hakimin, Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan bir hakimin Adalet Bakanı yardımcısı olması ayının hukuk açısından, politikası ve siyaseti açısından en öne çıkan başlıklarıydı. Bunu yine sonraki aylarda bolca e, tartışacağız zannedersem. Anayasa Mahkemesi'nden iki önemli karar var. Bu kararlardan bir tanesi Nihat Kazanhan, hatırlayacaksınız Cizre'de 12 yaşında polis tarafından öldürüldüğüne ilişkin bir dava açılmış ve sonuçlanmıştı. Bu davada polisler hakkında verilen kararı az buldu Anayasa Mahkemesi ve yeniden yargılama istedi. Dönemin Başbakanı Davutoğlu ve İçişleri Bakanı Kaan Ağla, ağla. Ee, o dönem bunu kabul etmemiş ve görüntülerin ortaya çıkması ile gerçek anlaşılmıştı. Ee, Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi haksız tarih ve ihal indiriminden uygulayıp müebbet hapis cezasını 10 yıl 4 aya düşürmüştü. 3 polis hakkında da suçu bildirmeme suçundan 5 ay ceza vermişti. Anayasa mahkemesi ceza indiriminin ve diğer kolluk görevlilerinin cezasız bırakılması nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin diğer bir tartışmalı kararı e, Aysel Tuluk ve Sebahat Tunçel e, hakkında geldi. E, Kobani davasından tutuklu bulunan Tuluk ve Tuncel, e, tutukluluğunun öncesinden başka suçtan tutuklu oldukları için e, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlaline ilişkin iddiaları Anayasa Mahkemesi tarafından Dinlenmedi, tutuklu sayılmazsınız gerekçesiyle. Şimdi e, yasamada e, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir sonraki aylarda bolca tartışacağımız bir yasa tasarısı var. E, bugün e, yine dijital mecralar konusunda görüşülmeye de başlandı. E, bununla ilişkinin tartışmalarda sosyal medyaya ve haber bültenlerine yansıdı. Hukuk gündeminde de e, bu konu ısınmaya başladı. Bu e, bu yasa internet sadece internet yayıncılarını değil aynı zamanda sosyal medya platformlarının, şebeke hizmet sağlayıcıları adı altında WhatsApp, Signal, Skype gibi servisleri de etkileyecek bir teklif, bir yasa tasarısı. İnternet üzerinden yayın yapan haber sitelerine bazı yeni sorumluluklar ve yaptırımlar söz konusu olacak bu yasayla. E, ayrıca e, Bilgi Teknoloji Kurulu'nun erişim engelleme yetkileri de e, genişletiliyor. Yine Mit kanunda yer alan bazı suçlarda erişim engelleme uygulaması kapsamına alınıyor. E, keza yine sosyal medya platformlarının Türkiye'de açlıkları ofisleri getirilecek yaptırımlar ve yükümlülükler de e, arttırılıyor. E, bu düzenlemeyle, yani elektronik haberleşme kanunu, yine bir torba bu, e, yapılacak bir ile aynı zamanda e, WhatsApp, Signal gibi haberleşme servisinin Türkiye'de şir şirket kurarak Türk hukukuna tabi olması yönünde de bazı düzenlemeler yapılacağı tekliften e, anlaşılıyor. E, tabii burada e, özellikle 29. maddesi bu dezenformasyon yasası olarak anılan Yasa tasarısının 29. maddesinde e, kanunlara uymamaya tahrik başlıklı 217. maddesine bir madde ekleniyor. İşte bu da çokça tartışmaya neden olan e, halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma başlığıyla yeni bir suç tanımı yapılıyor. E, yani bu suçla tabi e, yanıltıcı bilgi nedir, ne değildir e, gibi bir somutluğu olmayan aslında e, geniş tanımlanmış ve bu nedenle de keyfi şekilde uygulamaları imkan sağlayacak e, bir düzenleme olduğu görülüyor. E, zannedersek özellikle seçime yaklaşıldığı dönemlerde bolca e, iktidar eleine olduğu düşünülen e, haberlere ilişkin uygulanacak e, ve çokça karşılaşacağımız cumhurbaşkanının hakaret gibi. Ee, yeni bir düzenleme ile karşı karşıyayız. Ee, bu madde, bu tasarıdaki belirlenen suç tipleri e, çokça uygulanacağı görülüyor. Ee, yasanın altında imzası olan MHP'li Fethi Yıldız, e, biz bir kısım insanlara kötülük yapmak, bir kısım insanlara hapse atmak ya da bir kısım insanları yalancı çıkarmak için bir şey düzenlemiyoruz ki. İç ve dış güvenliği sarsıcı yalan haberi üretilmiş haberi bile isteye isteyerek yayanlar sonucuna katlanacağı bir yasa tasarısı yap e, yapmak istiyoruz sunduk diye bir açıklamada bulundu. Ama tabii ki teklifte öngörülen halkı yanıltıcı bilgi ya da yalan haber kapsamına nelerin girdi, kimlerin buna nasıl karar vereceği koskocaman bir boşluk olarak e, duruyor. E, bu yasa tasarısı Ayrıca çokça e, tartışacağız gibi gözüküyor e, bir sonraki şeylerde. Gündeme gelince e, gündemde yine öne çıkan başlıklardan e, bir tanesi e, müzik yasakları oldu. Aslında müzik yasaklarına salgın döneminde e, saat sınırlamasıyla e, ilk önce karşılaşmıştık. E, Mayıs ayında e, bu... Gece 12'ye kadar getirilen müzik yasakları daha sonra 1'e kadar esnetilmesi kararıyla karşılaştık. Yani bu karar geçici olmaktan ziyade artık yerleşmiş bir alana doğru gidiyor. Tam bunu tartışmaya başlarken ardı ardına gelen Eskişehir'deki Anadolu Fest ve ondan sonra çeşitli konserlere ilişkin gelen festival ve konser yasakları geldi. Aynur Doğan'ın Kocaeli konseri emniyetten izin alınmadığı gerekçesiyle e, iptal edildi. Niyazi Koyuncu'nun yine konseri zanneden Pendik konseri e, Koyuncu'nun kurumların değer yargılarını ve görüşlerini paylaşmayan bir müzisyen oldu e, gerekçesiyle. iptal edildiği, sanatçının yaptığı sosyal medya paylaşımında paylaşıldı. E yine Apollos Lermi'nin iki konseri Ümit Özdağ'ın hedef göstermesiyle e, grubu e, i̇ptal edildiği açıklandı. Yine Melek Mosso'nun konseri e, çeşitli grupların hedef göstermesiyle iptal oldu. Mem Ararat'ın konseri kamu güvenliği gerekçesiyle iptal oldu. E, çokça e, peş peşe gelen e, bu yasaklar da hukuk gündeminde yer buldu. Tabii son olarak yine bunlar bizim az çok değerleyebildiklerimiz daha fazlası var benim kadarıyla. E, Metin Kemal Kahraman'ın da Muş konseri. Konsere yarım saat kala e, şifaya sözlü bildirilerek evet. iptal edildiği sanatçılar tarafından evet. açıklandı. Konserin yapılması planlanan tarihten bir gün sonra da e, yazılı bir bildirim yapıldı, dile getirildi. Tabii yazılı bildirildi. Bildirim dedi konserin iptal gerekçesine ilişkin herhangi bir gerekçe sunulmadı. Sanatçılar tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. E, i̇sterseniz burada Kısa bir müzik arası verelim. Hem de bu yasakları ilişkin olarak da e, biz de bir destekle yanışma paylaşmış olalım. E, konseri yasaklananlardan e, Metin Kemal Kahraman'ın e, şiiri Ömer Hayyam'a ait olan, bestesi ve icrası Metin Kemal Kahraman kardeşleri ait olan e, Ey Kör şarkısını dinleyelim. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programı. Mayıs ayının hukuk olaylarıyla Ümit'in e, Ümit, Ümit Altaş'ın e, derlemesi, değerlendirmesiyle e, sürecek. E, bu e, ayla ilgili, Mayıs ayıyla ilgili Ümit'in e, aktaracaklarının dışında. Zaman kalırsa benim de ekleyeceğim, ilave edeceğim şeyleri olacak. Evet müdürcüm, devam edelim isterseniz. Ben evet hızlıca geçmeye çalışayım özellikle sizin aktaracaklarınız için. Ama tekrar dediğim gibi yoğun bir günde e, yeni bu gündemler başlığı içerisine gidersek Türk e, Türkiye ve Ensel vakfına ilişkin kılışların açıklamaları tabii ki e, yine Mayıs ayındaki gündemlerden bir tanesiydi. Hukuk gündeminde de e, tabii bunların denetimine ilişkin soru bir kez daha e, gündeme geldi. Biliyorsunuz bu denetleme yetkisi Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu'nda. Her iki vakıfın da yardım toplama hakkına sahip kuruluşlar listesinde yer alması, Ensar'ın 2021 TURGE'nin 2018'de bu yetkiyi alması ve aynı zamanda vergiden muaf ve kamu yararına çalışan dernek vakıf statüsü gibi imtiyazlara sahip olması özellikle bu kapsamdaki derneklerin denetim meselesini tekrar gündeme getirdi. Çok aslında, ilginç demeyeceğim aslında, korkutucu bir raporla karşı karşıyayız. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın raporu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı her sene bu raporu yayınlıyor. Özellikle işkence ve kötü muameleye ilişkin verileri derlediği bir rapor. Ve 2021 raporunu Mayıs ayı içerisinde yayınladı. Korkutucu olan kısım dediğim, 2021 yılında işkence ve kötü muamele gördüğü için Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na başvuru yapanların sayısının 30 yılın zirvesine ulaştı. Tespiti yapıldı raporda. 994 kişi başvurmuş. Bunların 616'sı işkenceye maruz kaldığını belirtmiş olmalı. Bu rakam vakf, vakfın açıklamasına göre e, kuruluşundan bu yana yıl içerisinde işkence nedeniyle yapılan en yüksek başvuru sayısı olduğu belirtiliyor. Bu gerçekten tedirgin edici e, bir e, sayı e, ve tespit e, ve ilginç bir tespit de rapora göre gözaltı süresinde işkenceye maruz kalan 10 kişiden 7'si e, açık alanda veya Toplumsal gösterilerde işkenceye maruz kaldığını belirtmiş. Ee, Balıca zaten bizler de e, ekranlarda karşılaşıyoruz. Özellikle bu sert e, muamele ve diğer işkence. Ki karşılaşmadığımızda demek ki birçok daha olay var. Ee, en yüksek başvuru İstanbul e, temsilciliğine yapılmış. Onun sırasıyla Van, Diyarbakır, İzmir ve Cizre'de referans merkezine yapılan başvuruları izliyor. İzlediğiniz ee, CİMER Başkanı Metin Bakkalcı özellikle bu artışı 2021 yılında cezasızlığa yönelik söylemlerin yol açtığını belirtti ve kamu görevlerinde de bu cezasızlığa yönelik söylemlerle beraber öyle bir içselleştirmenin doğduğunu ve gelişmeye başladığını bunun karşılığı olarak da artık kamu görevlilerin devlet benim şeklinde Açıklamalarda bulunduğunu, buna yönelik eylemlerde fiili müdahalelerde bulunduğu tespitini yapıyor. Tabii ki yakın zamanda İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaları hatırlayalım. Siz gereğini yapın hukuk arkadan gelir. Demek ki bu söylemlere ilişkin çok çok dikkatli olmak gerekiyor. Var olan rakamlar gerçekten tedirgin edici rakamlar. Ee, yine Bahri Bey'le yaptığımız bir programın ana konusuyla İnsan Hakları Eylem Planı. Ee, umutluyduk e, ve umutsuzluk kısmının e, bolca konuşulduğu bir programdı. Ee, ya yani Bu eylem planı tabii ki unutmayalım, unutturmayalım. Ee, çünkü takvim açıklanmıştı ve takvime göre yapılması gerekenler e, net bir tarih verilmişti. 6 ay içerisinde getirileceği sözü verilen, ee, yani Nisan 2001 takvimine göre hakim ve savcı coğrafi teminat bir yılı aşkın zaman geçmesine rağmen hala hayata geçirilemedi. Diğer yine tedirgin edici başlıklardan bir tanesi e, ileriki dönemlerde belki yine etkileyecek e, konulardan bir tanesi siyasetin özellikleri çok dikkatli olması gereken bir başlık. Sonucu, Ümit Özdağ yani Ümit Özdağ'ın bu e, göçmenlere ilişkin e, paylaşımları ve sonrasında da İstanbul Barosu Mülteci Hakları Komisyonu hedefleri falan açıklamalarıydı. Mayıs ayı gündemini önemli başlıklarından. E, komisyon ne demişti? Komisyon Ümit Özdağ'ın açıklamaları sonrasında Türkiye'de bulunan Suriyelileri başta olmak üzere sığınma hakkından yararlanan ve ülkesine dönebilme imkanı olmayan yabancıların Gerekirse zorla ülkelerine göndereceğini söylenmesinin uluslararası insan hakları ilkeleriyle bağdaşmayacağını e, yönünde bir açıklama yapmıştı. E, Ümit Özdağ sonrasında e, İstanbul Barosu Mülteci Hakları Komisyonu hedef gösteren paylaşımlarda bulundu. Ve bu paylaşımdan sonrasında da e, direkt olarak İstanbul Barosu önüne gidip e, açıklamalarda bulundu. E, bu paylaşımlarıyla beraber İstanbul Barosu'nun. Afganistan, Pakistan gibi ülkelerinden ülkemize kaçak yollarla giren işgalciyen haklarını savunmak için komisyon kurduğunu, sonrasında mahkeme kararlarının üzerinde yazan Türk milleti adına ibaresini iyi düşünmelerini ve savunma makamının da yetkisini Türk milletin egemenlik hakkından aldığı unutmaması gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tedirgin edici açıklamalar bunlar tabii ki. Hedef gösterici açıklamalar. İstanbul Barosu buna karşı bir açıklama yaptı. Genel Başkan Twitter üzerinden sosyal medya paylaşımında ilgili açıklamayı paylaştı. Bir genel başkanın bir yanlış bilgiyle bar önüne gelip açıklama yapmasına inanamadığını belirtip verilen hizmetin Birleşmiş Milletler'in uluslararası, yani yabancılar ve uluslararası koruma kanunundan kaynaklı bir hizmet olduğunu, bunun bir yükümlülük olduğunu verilmesinin de bir zorunluluk olduğunu altını çizdi. Buna ilişkin kaynakların da bu kanun kapsamında ödendiğini ve İstanbul Barosu'na Ümit Özdağ tarafından yapılan rezalet nitelenmesinin gerçekten üzücü olduğunu, bu nitelemenin bir şekilde İstanbul Barosu'na hiçbir zaman bulaşamayacağını, doğrusunu bilip öğrenmeden beyanda bulunmanın ee, yanlış olduğunu ifade eden açıklamalarım oldu. Ee, yine adliye gündemine e, biraz bakarsak e, adliye gündeminde burada, daha bir, burada bir şey söyleyebilir miyim? Aslında <gülüyor> Türkiye'nin birçok yerinde e, evet rahatsız edici bir takım e, olaylar yaşanmadı değil yaşandı. E, mülteciler ve e, mülteci olarak Türkiye'de bulunan insanlarla ilgili. Biz de açık radyoda tam o dönemde İstanbul Barosun Mülteci Hakları Komisyonu Başkanıyla bunun hukuksal çerçevesini, mültecilerin hukuksal durumu ile ilgili çerçeveyi çok ayrıntılı bir şekilde konuşmuştuk hakikaten. O bakımdan arkasından bu artık. Hangi parti diyeceğimi bilemiyorum da o partinin genel başkanı'nın e, yaptığı açıklamaları dinlediğimde bir ülkeyi yönetmeye talip olan bir siyasi partinin genel başkanının bu ülkenin altına imza attığı sözleşmeler ve hukuki e, şeylerle ilgili normlarla ilgili hiçbir bilgisi olmadan konuştuğunu Anladım ve hakikaten yani hem hayret verici bir şey hem de sizin söylediğiniz gibi tehlikeli bir şey. Biz Açık Radyo olarak bu tehlikeyi önceden gördüğümüz için programımızda bir programımızı bu konuya ayırmış ve konuşmuştuk. Evet buyurun. Aa, evet ya şeyde katılıyorum gerçekten endişe verici çünkü sonrasında hem e, Twitter'daki e, komisyonu e, hedef İstanbul Baros'un mülteci hakları komisyonu hedef alan paylaşımlarından hem sonrası Baro önündeki açıklamasından sonra e, sosyal medyada da yine e, çeşitli e, Twitter hesapları üzerinden özellikle bu mülteci haklarının korunması, Türk milletin hakları Ondan sonra nasıl böyle bir şey yapılabilir, siz yoksa Türk milletine mi karşısınız, nasıl bu şeyler olur şeklinde bir sürü paylaşım yapıldı. Bu tabii tedirgin edici. Siyasilerin özellikle bazı konularda daha sorumluluk gerektiren konularda, daha dikkatli açıklamalarda bulunması gerekiyor. Özellikle hukukun evrensel ilkelerine ilişkin. Adliye gündeminde Kobani davası devam ediyor. Bu davanın şimdi 13. grup duruşması. Grup diyoruz çünkü dava başladığı zaman bir iki hafta kesintisiz olarak devam eden e, dava. E, ve açıkçası yani avukatlar açısından, savunma avukatları açısından takip edebildiğimiz kadarıyla çok çok zor e, bir süreci gerektiren. Çünkü e, başka bir dosyayla ilgilenilmek mümkün değil. Kesintisiz bir şekilde devam ediyor. 13. grup duruşması yapıldı. Evet. Bu dava üzerinden HDP kapatma davası ile bağ kurulacağına dair de okumçuların yaptığı tespitler var. Bir taraftan da anayasa mahkemesindeki dengelerin değişmesini de paralelinde izlemek ve en azından okumak gerekiyor zannedersem. Bu sefer 13. grup duruşmasında sanıkların mahkemenin savunma süresinin kısıtlanmasının için kararlarına ilişkin verdikleri tepkiler daha çok gündeme geldi. Çayalı'da avukatlar davası var, Mayıs ayında ee, yine dava şey taliye çıkmadı, İstanbul'a ağır, 18 ağır ceza mahkemesinde görüldü, duruşma 7 Eylül'e bırakıldı. Ee, Manada açıklamalardan Kılıçdaroğluna 100 bin liralık tazminat cezası e, şey vardı e, davası, davayı Erdoğan ve ailesi açmıştı, Anadolu 15 Asya Hukukunda. E, dava görülüyor. E, buradan e, bir ceza da çıktı zaten e, ama reddi hakim tale talepleri vardı. Bu kabul edilmedi. Ve buradan 100 bir tazminat cezası çıktı. E, yine Mayıs ayında çok çok konuşuldu. Haziran'a da devretli gündem. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezalar e, onandı. 5 ayrı suçtan 9 e, yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl bölümü konanmıştır. Yani 3 cezalandı. 2 suçtan ceza pusuldu. E, Gezi'nin yıl dönümüne işin basın açıklamaları oldu. Bu basın açıklamaları ilişkin müdahale ve gözaltılar yaşandı. E, 14 kişi zannedersen gözaltına alınmıştı. E, hepsi serbest bırakıldı. Fakat 4 kişinin imza ve yurt dışına çıkış yaşa, yasa şartıyla serbest kaldı. Yani e, İlginç bir e, olay e, yaşandı Mayıs ayı gündeminde. E, Tabi biraz daha bu pardon makası gibi bir makaydı bu. E, tahliyesine yani Gaziantep Savcılığında yaşandı olay. Taliesine karar verilen bir sınık var. Adliye cezaevine yazı göndermeyi unuttuğundan dolayı e, kararın alınmasından itibaren 4 aydan fazladan cezaevine yattı bu kişi. E, taliye yazısını göndermedi tespit edilen zabıt katibi hakkında dava açıldı. E, mahkeme e, sanığın taliyesine karar vermiş fakat e, kararı duyduktan sonra sanık bavulu topluyor. E, daha sonra da e, servis bırakılmadığını görünce cezaevi yönetimine başvuruyor. Cezaevi yönetimi bize yazı gelmedi e, beyanında bulunuyor. Sanıktı. Tabii de bağlanmıştım. Herhalde ben yanlış duydum diyerek yatmaya devam ediyor. E, Katipti de personel eksikliği ve e, verdiği kağıt belgeyi göndermeyen katip. Personel eksikliği ve mevcut epilepsi rahatsızlığı nedeniyle e, şefen olayı e, atladığını beyan etti. Tabii bir taraftan yüzleri gülümseten ama öbür taraftan da özellikle personel yetersizliğinin ve altyapı alanındaki yaşanan sorunların sadece hukuk politika ilişkisi değil, aynı zamanda hukuktaki teknik altyapı, personel eksiklikleri ve bu konudaki eğitimsiz alanların çok ciddi olarak halk mahrumiyetlerine de sebebiyet verdiğini bu haberle altını çizmek gerekir. Ee, yine Eren Erdem'e verilen CHP milletvekili terör örgütüne yardım etmek suçundan 4 yıl İki ay hapis cezasını Yargıtay bozdu ee, Ahmet Şık ve Özgür Özel'in Gezi davası sonrası açıklamalarını e, Yayınlayan kanallara Rütüp para cezası Verdi Belki e, yine sözü Sizi bırakmadan önce e, Son olarak da şeyi vurgulamak Gerekir Aladağ yurt yangını davası Sonuçlandı Mayıs ayında Sekiz kişiye hapis cezası Verildi Hatırlayacaksınız Aladağ içerisinde. Süleymancılara ait kaçak çocuk yurdunda yangın çıkmış. 11'i çocuk, 12 kişi ölmüştü. 24 çocuk da yaralanmıştı. 18 kişinin yargılandığı bir davaydı bu. İşte bu davanın istinaf duruşmasında, son karar duruşmasında karar verildi. Ve dernek başkanı hakkında bilinçli taksirde birden fazla kişinin ölümüne sebep olması suçundan 15 yıl verildi. Yine yurt müdürü hakkında 13 yıl verildi. Dernek görevlileri hakkında 11 yıl, yangın tüp söndürme firması yetkilileri hakkında da 4 yıl hapis cezası verildi. Davayı takip eden meslektaşımız Evren İşler, biz bu dosyada hani olası kast olduğunu söyledik. İcraaf Mahkemesi de bilinçli taksir ben kurdu. Bu anlamda mahkeme kararı eksiktir. Ama en önemlisi eksikliği ise kamu görevlileri yargılanmadı ve ceza almadı. Dolayısıyla kamu görevlerinin denetim sorumluluğunu göz ardı edilmiş olması bir sonraki sosyal cinayeti kapı aralayan bir husustur e, beyanında bulundu. E, i̇sterseniz ben burada bırakayım çünkü sizin de gündeme ekleyecekleriniz vardı. E, en azından süzebildiğimiz mayın sayı gündemine ilişkin başlıklar bu şekilde. E, aslında tabii benim söyleyeceğim e, çok uzun değil kısa bir şey ama... Zaman yeter mi, yetmez mi diye önceden tedbiren söylemiştim. O da şu, e, yeniden biliyorsunuz Cumhuriyet davası sırasında tutuklanan avukat arkadaşlarımız nedeniyle başlatılan adalet nöbeti yeniden başlatıldı. Yani her perşembe e, İstanbul Adliyesi'nde e, 11.30'da başlayan 12.30'da da basın açıklamasıyla sona eren e, adalet nübeti e, uygulaması yeniden başladı. Hatta geçen hafta da e, sanıyorum 13 ya da 15 baro başkanında katıldığı bir adalet nübeti Gaziantep e, ilinde yapıldı. Bazı arkadaşlar soruyorlar, diyorlar ki işte yani... Adalet var mı ki neyin nöbetini tutuyorsunuz diye? Aslında ben bu konuda tıpkı bizim e, hukuk güvenliği programı gibi e, bunun ciddi bir gereksinim olduğunu söyledim arkadaşlara. Çünkü aslında adalet nöbetini yüreğinde vicdanı olan herkes 24 saat tutuyor. Adalet nöbetinin adiyede yani avukatların mekanında tutulmaya yeniden başlamasının sebebi bizim yüreklerimizde olan nöbetin kamuoyunun gözlerine aktarılması ihtiyacı bu. Ve vicdanı olan herkesin adalet nöbetini 24 saat tuttuğunu düşünüyorum ben. Bu 24 saat perşembe günleri adliyede görünür bir şekilde kamuoyunun dikkatine sunuluyor. Ve vicdanlarımızdaki bu nöbet aslında bir anlamda yaşadığımız bütün hukuksuzluklar karşısında bana yapılmasını istemediğim şeyin başkalarına da yapılmasını istememek ifadesi yani adalet nöbeti aslında bir anlamda bana yapılmasını istemediğim şeylerin başkalarına da yapılmamasını isteme nöbetidir. Bu bakımdan adalet nöbetiyle ilgili e, yeniden başlayan nöbetin e, gezi davası kararı sonrası başlaması bir vesileydi. Ama zaten arkasından gelen birçok karar böyle bir nöbet ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ben burada açık radyo dinleyicilerine, açık radyo izleyicilerine bu adalet nöbetinin yeniden başlaması ve başlamasının amacını bir kere ifade etmek istedim. Aslında hukuk güvenliği programımızın her hafta yapılan, yapılma e, amacı da zaten bir anlamda bu nedenle. Yoksa e, birçok kararı, birçok e, hukukla ilgili, işte adaletle ilgili, adalet e, mekanizmasının kurumlarıyla ilgili... E, Adaletin tecellisi için verilen kararlardaki yargıç, savcı, avukat sücesiyle ilgili e, aktarımlarımızda e, bu konudaki e, duyarlılığımızı gündemde tutmak ihtiyacından kaynaklanıyor. E, adalet nöbetiyle ilgili her gün 24 saat hiç e, durmadan bu nöbetlerin hazırlıklarını yapan Arkadaşlarımız var. Onların emeklerine de buradan teşekkür ediyorum. Ki başta hakikaten Kemal Aytaş bunlardan birisi. Kemal Aytaş avukat Kemal Aytaş arkadaşımız bunlardan birisi. Ee, ve bu nöbetin elbette çok kişinin emeği var. Çok kişinin bu konudaki duyarlılığını emeğe dönüştürmesi söz konusu. Ama biliyorum ki Kemal Aytaş 24 saat bu nöbeti tutanlardan biri. Bunu Açık Radyo'da paylaşmak istedim doğrusu. Belki bu vesileyle Bahri bir şey de söylemek gerekir. Umarız yani o güzel günden artık gelsin bir an önce. Seçim sandıklarında ve adli önlerinde adalet için Vatandaşın e, nöbet tutmayacağı günler olsun tabii ki. E, umarım bu nöbetin artık çok fazla uzamadı. <gülüyor> artık e, müzik yasaklarının çok fazla oluşmadı. vatandaşın gerçekten e, festivallerde, konserlerde dilediğimiz isteyenleri e, dinlemek dışında nöbet tutmasına gerek olmadığı umarım günler olur. E Şimdi hakikaten sizin de söylediğiniz e, yargı reformu strateji belgesi, e, yargıyla ilgili eylem planları, hukuk reformu ile ilgili eylem planları hep e, belli bir dönemde Cumhurbaşkanı'nın kendi e, açıklamalarıyla da e, kamuoyuna duyuruldu. Ve o dönemde e, kanımca, benim kanaatimce e, bunu çok önemseyen bir adayet bakanı vardı. O da işte Abdülhamit Gül. Şimdi Abdülhamit Gül istifa etti veya affını istedi veya sen affını iste geri çekil denildi. O gitti yerine çok önemli bir Adalet Bakanı daha e, tayin edildi. Şimdi bu yargı reformu strateji belgelerine ve yargı reformu eylem planlarına e, uymayan anlayışı destekleyen yeni bir adalet Bakanımız da, şey yeni bir Bakan adalet bakanı yardımcılığına tayin edildi ki bu hakikaten şu anda yargının geldiği nokta açısından ve yargıyla ilgili politikaların oluşturulması açısından nasıl bir noktada olduğumuzu gösteren çok önemli bir ayıraçtır. Bir turnusol kağıdıdır. Bu lafı hep çok kullanıyorum. Turnusol kağıdıdır. Yani savunmayı tanımayan, hukuk kurallarını tanımayan, sizin söylediğiniz gibi anayasa mahkemesi kararlarını tanımayan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını bizi bağlamaz anlayışının bir parçası haline gelen bir yargıç ki ben e, artık onun benim anladığım anlamdaki bir yargıç olmadığını düşünüyorum. Bir yargıç adalet bakanı yani adaletin tecellisi için çalışan en üst kurumun sistemin bir parçası haline geldi. Bu, bu çok önemli evet. ayıraçlardan biri diye ben, düşünüyorum. Belki hemen hani şeyi de vurgulamak lazım süremiz hemen bitmeden önce. E, bu aynı zamanda kurumların güvenliğini yani programımıza beraber yitirmesine de sebep oluyor. Çünkü Hakim Savcılar kurumunun bir ilke kararı var. Anayasa Mahkemesi'nde ihlale ilişkin yani ihlalle tespit eden bir karara imza attıysanız Yükselme ve benzeri alanlar olmaz yani terfi ettirilmezsiniz. Şimdi bunun aksi bir şekilde bu karar şimdi yeni bakan yardımcısının uygulandığı da bu güvenlik ilkesi dizeliliyor. Ama onun kadar önemli olan da anayasa mahkemesi gibi yüksek bir mahkemenin çeşitli kurumlardan, sayışlardan, yargıtaydan, danıştaydan oradan üye gelmesinin en önemli düşünsel temeli oradaki tecrübesini, oradaki alanını, e, bağımsız, eşitçi, tarafsız olarak Anayasa Mahkemesi'ne aktarabilmesi. Fakat burada da bu kurumsallık, bu güvenlik ilkesi zedeleniyor. İçişleri Bakanı yardımcısı, Sayıştay'da daha hiç görev yapmadan, Sayıştay'la ilgili herhangi bir birikime sahip olmadan hızlı bir şekilde hemen Sayıştay'a atanıyor. Sonrasında da oranın üzerinden Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanıyor. Şimdi bu ciddi olarak, güvenlik ve kurumsallık ilkesini zedeleyen bir noktaya gidiyor. Yani biz yazılı olan normları ilk önce var olan sistemlerde, ikinci hukukun kendisinin bu hukuk kurumların kendisini müması gerekiyor. Tam da sizin söylediğiniz gibi. Onun için bu adalet mübetleri zannedersem benim temennim aksine daha ısrarlı, daha ne yazık ki bir süre daha tutulması vatandaşın bir şekilde daha ısrarcı olması gerekecek gibi de gözüküyor. Aslında kim ne desin Siyasi açıdan Cumhurbaşkanının yaptığı bütün açıklamalara karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adalet bakanlığında ve yargı sistemindeki bu kadar tehlikeli ve geri gidişe nasıl izin verdiğini halen anlayamıyorum. Ben aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak, bir vatandaş olarak, yargıdan yargının sağlıksız işlemesinden dolayı bunun bedelini ödemiş bir yurttaş olarak böyle bir mekanizmanın oluşmasına e, nasıl izin verdiğini gerçekten e, inanamıyorum e, ve bunu bunu hakikaten e, yani. E, için kabul etmiyor. Yani bir yanlışlık var. Bu işte bir yanlışlık var. Cumhurbaşkanı bu kadar kötü ve olumsuz gidişe e, bilerek veya isteyerek veya da bunu en nihai kararını vererek e, sebep olamaz diye düşünüyorum. Sanıyorum süremiz doldu. E, i̇sterseniz e, izleyicilerimize e, vedalaşalım. Evet. Ee, yeni bir hukuk güvendiği programında buluşmak üzere ee, herkese hoşça kalın diyelim. Rubi'ye ve Açık Radyodaki diğer emeği geçen bütün arkadaşları da teşekkür edelim. Hoşçakalın, hoşçakalın.